O da Endülis alimlerinden İmam-ı Gazali'ye karşı çıkmış. Eserlerini toplatmış. Evet. Okumasına engel olmuş. Alihinde bulunmuş. Ileri geri konuşmuş. İçinde İhya-i Ülüm-ü Dinin sayyadisler yok falan filan. Epey bir söylenmiş. Bir gece rüyasında İbn-i peygamberimiz görüyor. Yanında Hazreti Ebu Bekir radiyallahu Yanında Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peygamberimiz diyor ki Seni yargılayacağız. Sen i̇mam Gazali'nin İhya adlı eserini böyle yasakladın. Hazreti Ömer'e veriyor. Hazreti Öbbekir'e veriyor. Şunu inceleyin bakalım. İslam dinine aykırı bir şey var mı İhya'yı i Ulu Müddin'de diyor. Evet. Onlar kısa bir zamanda kitap kontrol ediyorlar. Ya Resulallah, hiçbir kusuru yok. Üstelik çok da güzel bir kitap diyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer'e Peygamberimiz emir veriyor. İbni Hırzihme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 Bir mektubunda Esad Efendi'nin adetleri O kıyameti gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. Ve terannesü sukara, ümahem bi İnsanları görürsün sarhoştur. Halbuki içki içmediler. Sarhoş değiller. Evet. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetli. Korkudan dolayı akıllarını yitirmiş.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 ondaki marifeti alın, ondaki irfanı, onlardaki ginosiyayı, yani Allah'ı, marifetullahı, Allah'ı tanımayı alın. Çok ağlayın, az manası budur diyor. Ağlarsanız meme verilecektir size. Evliya Allah'ın ihtiyacı var. Evet, evet. Esad Efendi kıyamet günü insanlar hesaba çekildiği zaman suç ve günahlarını itiraf eden,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 gecikerek ölmesi iyidir. Esad Efendi Hazretleri ihtiyarlığın, yaşlılığın uyarısını derin bir tefekkürle düşünerek şöyle bir ders çıkarır. Yaşlanmıştır. Yaşı yetmişi geçmiştir. Ve ihtiyarlıktan bir ders çıkarır. Evet. İhtiyarlık ihtiyarlık zamanının yalnız bir hali var. Onu seviyorum.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 artık kendilerini hiç olarak bilirler. Evet. Zatlarında Zatullah hakim olur. Evet. Sıfatlarında Sıfatullah kaim olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ölmeden önce ölünün sırrını ererek nebilerin mirasına ulaşır. Bir de bu Esad Efendi Hazretleri ölümü dördüye böleceğim.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 Ama insanlara sorun, ölmek istiyor musunuz diye sorun, istiyorum diyen bir tane adam bulamazsınız. Herkes yaşamak istiyor. Herkes. Ya Muhterem Hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin tabii çok önemli hatıralarından bahsediyorsunuz. Zikir meclisleri var Esad Efendi Hazretleri'nin. meraklı da, da zikre katılan bir yölandan bahsediliyor. Bununla alakalı ilginç bir hadise var. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Aüz bilallah min Rahim Rabbi ve salatu Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi Esat Erbil Hazretler anlatıyor. Bir zamanlar şöyle böyle 30 yıl kadar önce.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 dışa değil içe bakar sadece gönüllere serteser. teser. Bismillahirrahmanirrahim. Zikre katılan bir ferçi hastanın vesile fennaziyetlerinin tasarrufuyla iyileşmesi hadisesi var. Evet. Bir de bunu anlatır mısınız? Maneviyatta tabii eee ve nünel zülmünel Kur'an ma huwa şifâun ve rahmetul Kur'an-ı Kerim bir şifadır. Yani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 bizim bu kelami dergahına bütün vücudu felç olmuş, boylu boyunca sedyede bir hasta getirdiler. Hmm. Doktora gitmiş. Doktor incelemiş, kontrol etmiş, muayene etmiş. Ancak hastalığının bir şifası olmadığını söylemiş. Onlar da ümit kesilince,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 siz de mübarek bir zat imişsiniz. Okuyun da, üfleyin de, bir rukiye yani okuyup üfleyin de Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle belki şifa bulur. Onun için getirdik. Buyurun efendim. Hastalık Zare, Hilmi Efendi boynunu büktü, gözünden iki damla gözyaşı geldi. Biz kimiz ki? dedi. Ondan sonra hastanın başına geldi, kıbleye döndü. Evet.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 Rahmetli Musa Efendi Hazretleri öyle söylerdi. Namazın içinde yarın yapacağınız hayır hasenati hasenatı bile düşünmeyeceksiniz derdi. Yarın alınca camiye 20 bin lira para vereceğim. 25 bin lira yapsam mı acaba diye hayır, hayır ameli bile düşünmeyeceksin. Sadece Allah'ta gaş olacaksın, Allah'ta gayb olacaksın. Allah'ta eriyeceksin. Allah düşüncesinde sıvırlayacaksın. Allah'ta hiçliğini yaşayacaksın. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah bir sorun var diyor. Peygamberimiz sor bakalım Ey Ayşe sor diyor. Ben ve diğer eşleriniz hepimiz namaz kılarken hepimiz kendimizden geçiyoruz. Bu ne haldir ya Resulallah? Hepimiz kendimizden geçiyoruz.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 rengsiz, rengi olmayan yani sıbukat Allah rengi olmayan renk, rengsizlik rengi, onu bir rengsizlik rengi halinde hiçbir renge bulanmamış olarak düşünüyorsunuz ve nur, bir nur çeşidi o da. allah Ekber o önünüzdeki Allah'a başlıyorsunuz konuşmaya. Elhamdülillahi Rabbil El-Rahman El-Rahim Malike Middini. Ya Kenamudu, namazın biliyorsunuz bir tek özelliği var. Namaz vertikaldir. Evet. Diğer ibadetlerin hepsi horizontal'dır. Yani hac, zekat, bilmem ne, hepsi yataydır. Ufkidir, afakidir. Namaz dikeydir. Allah'la direkt buluşma. Sanatıdır namaz kılmak. Namaz kılmak bir sanattır. Unutma. Ama Allah'la direkt buluşma. Zekat, Allah'la endirek buluşma. Hac, Allah'la endirek buluşma. Cihat, Allah'la endirek buluşma. Direkt Allah. Onun için namazın içinde melek, melek haline geliyoruz diyor. Ahmet Ağul'i konuk öyle anlatmış. Mesnevi şerif, tercih, şerhinde. Yemek yemiyorsunuz diyor. Evet. Kımıldamıyorsunuz diyor. Allah'a bağlanıyorsunuz diyor. Ve Birisine cevap vermiyorsunuz diyor. Dünyayla alakeyi kesiyorsunuz. O ve sen, başka kimse kalmıyor diyor. Liema Allah'ın vaktin sırrı yaşanıyor diyor. Direktlik sırrı var namazda. Allah'la direkt temasa geçtim. Bir tek namaz. Diğer ibadetlerin hiçbirinde bu direktlik, doğrudanlık sırrı yok. Buna vertikal dikey Allahü Teala'ya ulaşma, doğrudan ulaşma. Evet. Bugünkü konuşmamız burada sona erdi. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Evet, kıymetli dinleyenler, moderatörüm dinleyenler, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.